Ekoloji Hareketleri Gündemi Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Yakup Bey. Günaydın, merhabalar. Günaydın, Günaydın Yakup Bey, merhaba günaydın. Merhaba. Teşekkürler. Nasıl nedir durum son <gülüyor> gelişmeler mücevhep? Bizim e, cenaz, celata hiç bitmiyor tabii yasal değişiklikler. E, sürekli bir e, mahkemeleri aradan çıkartma e, durumları var. İşte en son e, 3 Aralık itibariyle Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sövk edilen bir tasarı var. Tanıştay Kanunu ve bu kanundaki değişiklik yapılmasına dair bir kanun. E, kanun Tasarısına baktığımız zaman e, maalesef yine hani yargının geliştirilmesi, demokrasiye e, e, yönelik e, bir e, gelişme içerisinde değil. Aksine e, katılımı kısıtlayan, e, yargıya başvuruyu sınırlandıran, e, kişilerin e, idarenin işlemlerine karşı dava açmasını e, zorlaştıran bir düzenleme maalesef. E, temel bazı değişiklikler getiriyor idare yargıda. Süreleri kısaltıyorlar örneğin. Yeni bir yargılama usulü getiriyor. İvedi yargılama usulü denilen bir gibi usul. Bazı kanun ve bazı konularla ilgili olarak ivedi yargılama usulünü getirip düzenlemesini yapıyor. Bu düzenlemeye göre ivedi yargılamada işte normalde dava açma süresi 60 gündür bilirsiniz. İdare işlemleri tebliğinden itibaren veya öğrenilmesinden itibaren. 15 güne indiriyorlar. Yani mesela chat davaları da bunun içerisinde yer alıyor. Turizm Teşvik Kanunu'na göre açılacak davalar da bunun içerisinde. İşte acele kamulaştırma davaları da bunun içerisinde. İhale davaları da bunun içerisinde filan. Bu şunu getirecek. Yani bir chat olumlu kararı veya çet gerekli değildir. Örneğin kendi konumuz açısından bakarsak dava açılması gerektiğinde ee, bir kere valiliklerde zaten öncelikle bunun hırsını yapmaya başladılar biliyorsunuz. Ee, ve bunları zaten görmek mümkün olmuyor. Haberdar olunması mümkün olmuyor. Ee, 15 günlük süre içerisinde bunun haberdar olduğunuz, olduğunuz, olamadığınız geçmiş olsun olacak. Daha evet. dava açamayacaksınız. Birincisi Öyle bu. bu çok ciddi bir yani hukuki akımdan e, başvuruları e, ciddi şekilde sekteye uğratabilecek bir şey gibi görünüyor. Yani idari yani. yargı bence aradan çıkıyor. Yani e, bunun başka bir yok. E, biliyorsunuz idari yargının en önemli işleri e, idariyi denetlemektir aslında yargı yoluyla. İdarenin evet. her türlü eylem ve işlemleri yargıya açıktır e, düzenlemesi vardır. Anayasal düzenlemedir bu. Bu evet, anayasal bu düzenlemenin hukuku... arkasından dolanılıyor fiili olarak. Yani evet, e, yaptırılan yani, şey bu. Hukuk hmm. devleti olarak da ilkeleri, hukuk dersi 101'de rahmetli Tahsin Bekir Baltadan idari hukukunu biz evet. görmüştük. E, profesör 101'de bunu öğretti. İdarenin hiçbir eylem ve işlemi hukuk denetiminin, yargı denetiminin dışında kalamaz. İlkesini öğretmiş. Evet, temeldir. Temeldir. Ve yani hani hukuka uygun devlet bu şekilde sağlar zaten. Vatandaşın ve odaların ve işte ilgililerin menfaati olanların açtığı davalarla idareyi hizaya sokmaktır. İdari yargının işi budur aslında. Ama şimdi kalkıp işte bu gibi böyle bir ayrı yargı yolu düzenleyerek onlardaki dava açma sürelerini kısıtlayarak e, fiili olarak e, idareyenin işlemlerine karşı dava açmayı doktan kaldırıyor. Şimdi bir düşünün, nükleer santrallerle ilgili olarak işte çet yapılır diyelim. Nükleer santral ilgili olarak bir çetin çıkmasından itibaren 15 gün içerisinde bu davan açılması mümkün olabilir mi? Sadece hani 2000 sayfa, 1000 sayfalık bir chat raporundan bahsediliyor. Bunun okunması, edilmesi, değerlendirilmesi, vekaletlerin e, düzenlenmesi, yani pek çok insan dava açacak, bunların organize edilmesi vesaire, 15 gün üstü içerisinde bu gibi şeyleri yapman imkanı yok. Yani olamaz böyle bir şey. E, bir de hani valiliklerde duyurusu yapılan, hani bilinmeyen, şurada burada HES'ler var vesaire var. Bunlarla ilgili olarak köylüler, şimdi ne zamanki firma köylerine geliyor... Ancak o zaman öğreniyorlar zaten olan bir tane. Çünkü kendilerine yapılan tebligat yok, muhtarla yapılan tebligat yok, ee, işte anons yok, hiçbir şey yok. Yani nereden bilecekler bu insanlar e, kendi vadilerinde bir tane hidroelektrik santrali yapılacağını. Dolayısıyla öğrenme e, konusu zaten bir tartışmaydı. Şimdi bir de hani e, valiliğe astı, astığından itibaren 15 günlük süreye tabi tuttuğunuz anda bu davaları ve bu davaların açılamaması demek anlamına geliyor bu. İkincisi başka değişiklikler de var tabii önemli. Ee, yürütmeyi durdurma kararları kesin, yani itiraz da yapamıyorsunuz artık. Yani yürütmeyi durdurma kararları reddetti mahkeme, bir üst mahkeme itirazı ortadan kaldırıyor örneğin. Ee, onun dışında e, yine e, Danıştay kapsamı içerisinde e, Dava Kurulu vardı. E, bunu frikli hale getiriyorlar. Yani ayrı bir e, mahkemeymiş gibi düşünüyorlar. E, bu da Danıştay içerisinde ayrı bir... E, mahkeme gibi bir duruma düşürecek işi ve Danıştay'ın hani kendi içerisindeki dengesinin de kutacak gibi duruyor. Ee, onun dışında e, mesela e, grup dava dedikleri bir davadan bahsediliyor. İşte örneğin nedir? E, bir e, konu var. Bu konu hakkında odalar da dava açmak istiyor. Vatandaş da dava açmak istiyor diyelim. E, odalarla vatandaşın birlikte açtığı davalarda Danıştay örneğin e, tek bir dava üzerinden karar verecek. Ellerini e, Kendisi değerlendirecek. Bu bir grup davasıdır. E, aynı e, hukuki e, noktadan ortaya çıkmıştır diyecek. E, dolayısıyla da e, ben bunlardan bir tanesine bakıyorum diyecek durumda örneğin şöyle durumlar var. Son dönemlerde odaların baroların açmış olduğu davalar ehliyet yönünden reddediyor. Böyle bir iştahat geliştirdiler Danıştay. Dolayısıyla odaların da açtığı, işte yönetmeliklere vesaire düzenleyici işlemlere falan açmış oldukları davalarda bunlardan vatandaşın değil de odalarınkini bir dava olarak kendisine seçerse onun üzerinden karar verecek vatandaşın davaları da gidecek. Çünkü tek bir karar verilir diyor. Bu konuda diyor. Böyle durumlarda var. Daha önemli başta bir düzenleme daha var. O da düzenleyici işlemler ile uygulama işlemlerine tek bir dilekçeli artık dava açılamayacak. Ülke çapında uygulayacak düzenleyici işlemler. Bunlar nedir? İşte çevre düzeni planları vardır örneğin. Bunlar ülke çapında düzenleyici işlemdir. Yönetmelikler, tebliğler bunlar ülke çapında uygulanan düzenleyici işlemlerdir. Bu düzenleyici işlemlerden bizler vatandaş olarak çok böyle olan biteni takip edemediğimizden, yeni işte yürürlüğe koyulan, yönetmeliği şunu bunu ancak bizim hayatımıza dokunduğu noktada anlayabildiğimizden, öğrenebildiğimizden şöyle sonuçlar çıkıyor ortaya. Bir düzenleyici işlemi yapılıyor, ilan ediliyor, işte resmi gazetede yayınlanıyor, arkasından aradan 6 ay geçiyor. Sonra o düzenleyici işleme e, dayanaraktan birileri geliyor örneğin sizin işleme alanınızda bir şey yapmaya kalkıyor. Burada şöyle bir düzenleyici işlem gelince ben bunu yapıyorum diyor. Biz o noktada öğreniyoruz ve o noktada o düzenleyici işleme dayanaraktan oluşturulan uygulama işlemine dava açarken uygulama işleminin dayandığı düzenleyici işlemin iptalini talep edebiliyorduk. Dava açabiliyorduk. Yani her zaman düzenleyici işlemlere karşı e, dava açabiliyorduk uygulama işlemiyle beraber. Şimdi yaptıkları düzenleme ile uygulama işlemlerine e, ve düzenleyici işlemlere ayrı ayrı dava açıyoruz. Yani düzenleyici evet. işlemlere uygulama işlemini dava açılamaması demek şunu getiriyor. E, düzenleyici işlemde yayınlandığı tarihte itibaren işte 60 gün süresi 60 gün süresinin sonunda dava açtınız açtınız açamadınız o da bir aynı yasa pozisyonuna düşüyor. Artık yönetmelik iptallerini e, böyle e, bir uygulama işlemine yola çıkaraktan iptal ettirmek mümkün olamayacak. Evet. Yine bu da hani e, aslında düzenleyici işlemler yoluyla bir yasalaştırma yatacak e, e, bizlerin hayatına. Yani artık iptalde mümkün olmayan, tartışılamayan, hukuk aykırı olduğu açıkça e, da belli olsa yine de e, tartışılamadığımız, mahkemede ona dayanamadığımız, ileri süremediğimiz, iptalini isteyemediğimiz e, bir düzenleme olarak hayatımıza girecek. Evet. E, bütün yani, bu düzenlemelerden e, maalesef sıkıntılı bir sürece yeniden girmiş, olduk. girmiş evet. oluyoruz süreyi de bitirdik sadece şey evet. eklemek istedim yani bu bir yeni çıkmış bir kanundan mı bahsediyoruz e, Aralık'ın 3 itibariyle Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi bu bir katı şu an itibariyle. Ama e, yani çok hızlı e, hayatımızda gibi. Öncesinde bizim e, bir e, bilgimiz yoktu bundan. Yani biz yeni öğrendik bunu 3 Aralık itibariyle. Bugün işte ayın 5'i biliyorsunuz. 5'i. Yani bütün mesele o zaman meclisteki bütün partileri hatta Adalet ve Kalkınma Partisi tabii. içindeki de e, bu çevreyi, doğayı bir nebze olsun korumak isteyen... De... İnsan milletvekillerine de büyük bir görev düşüyor bu, kanunun, bu tasarının kanunlaşması. İyi bakmak lazım. Örtülü cümlelerin altında idari yargıyı ortadan kaldıran bir yaklaşım var tasar içerisinde. Hukuk devletini denetleyebilmek, yani hukuk devleti içerisinde bir devleti denetleyebilmenin yolu kapatılmış oluyor bize göre hukuk, evet. bu tasarıyla. Evet, çok, evet, bunu takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. ekoloji hareketleri gündemi çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için